Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabb'i olan Allahu u Salat ve Selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Uhud Savaşı'nın inceliklerini, Uhud Savaşı'ndan çıkarılacak dersleri, ayet-i kerimeler önümüze bir tablo halinde koyuyordu. Ayetlerle Uhud Savaşı'nın nasıllığına, niceliğine eğilmemiz, ayetlerin manalarını, mesajlarını kavramaya gayret etmeliyiz.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 Eğer gerçekten iman etmişseniz, üstün olan sizlersiniz Buyruluyor. Tarih insanlığın zeminiydi. İnsan bastığı zemini bilmek konumundaydı. Nereye bastığını, nereye gittiğini bilmeyenlerin sahili selamet olmaları mümkün olabilir miydi? Tarihi bilmeyenler başlarına bir olay geldiğinde, hele bir de bu olay büyük bir olaysa onlar şaşkınlığın ana foruna girerlerdi. Geleceği göremez Geleceklerin bittiği zannına kapılırlardı Şok yaşarlardı Oysa insanlık tarihinde Nice olaylar yaşanmıştır Ve yaşanıyor İnsan bu bilincin sahibi olursa Hayatın akışından kopmazdı Makulluğunu kaybetmezdi Kendine düşeni Kendi potansiyel içinde yapmaya çalışırdı İman küfür mücadelesinde nice büyük olaylar yaşanıyordu. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Tarih çok geçmeden salihlerle sahtekarları insanlığa öğretiyordu. Tabi insanlarla, varoluş çizgisinde yürüyen insanlarla, kibirlerin, müstekbirlerin, zorbaların hallerini tarih önümüze seriyordu. Hak yolun yolcularıyla, hevasını ilah edilenlerin, Toplum mühendisliği yapanların Soğuk ve sıcak mücadelesini öğretiyordu Üstünlüğün Yükselişin Gelişmişliğin nirengi noktasını öğretiyordu İnanmış insan olabilmek Rabbi Rahim'i bilmek Onun kuluna bildirdikleriyle Onurlu bir hayat yaşayabilmek Onurlu mümin bir topluluk olabilmek Değeri Maddenin labirentlerinde aramamak Değeri Servetlerde, maddi kazanımlarda aramamak. Değeri, kendi kabiliyetlerinde aramamak. Değeri, kavminde, ırkında aramamak. Değer, kulun Rabbine nedenli yönelişindeydi. Muttaki bir mümin olabilmekti. Rabbine ilişkin, derin bir duyarlılık sahibi olabilmekti. Alimran Suresinin 140, 141, 142 ve 140. ayetlerinde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 Allah zalimleri sevmez Bir de Allahu Teala iman edenleri arındırmak Ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri Sınayıp ayırt etmeden Ve yine sabredenleri Sınayıp ayırt etmeden Cennete gireceğiniz mi sandınız? Andolsun, Siz ölümle karşılaşmadan önce Onu temenni ediyordunuz işte onu gördünüz ama bakıp duruyorsunuz Buyruluyor. Hem müminlere hem kafirlere acılar tattırılıyordu. Yenilginin acısı tattırılıyordu. Kafirler küfür yolunda yenilgiye uğruyor ama o yoldan dönmüyor, gevşemiyor ve küfür yolunda yürümeye devam ediyorlar. Oysa müminler imanın apaydınlık yolunda yürüyorlar. Bu yolun berraklığını kalplerinde derinden derine duyuyorlar. En büyük değer ise bu yolun yolcuları cennete yürüyorlardı. Bitimsiz, sonsuz nimetler diyarı cennetlere gidiyorlardı. Durum böyleyken müminlerde bir geveşemenin, bir zaafın, bir dağınıklığın olması olacak şey miydi? Onların değerleriyle gevşeklik, zaaf ve tembellik, uyuşukluk hiç örtüşebilir miydi? İmanla küfür, tevhidle şirk taban tabana zıttı. Hiçbir yakınlığı, hiçbir ilintisi ve benzerliği yoktu. Biri ayın on dördünden daha aydınlıktı. Diğeri zifiri karanlıktan daha karanlıktı. Küfür karanlığın girdabına gömülmekti. İman, Rabbi rahimin nuruyla aydınlığa ulaşmaktı, karanlığın her karesinden kurtulmaktı. Küfür ve imanın tabiatları böyleydi. Bu durum küfre inanmakla, rahmanı rahime inananlarda görülürdü. İman onların iş dünyalarını aydınlatırdı, hayatlarını aydınlatırdı. Küfür onların iş dünyalarını karartırdı, hayatlarını karartırdı. İmanın derinliği ve derinleşmesi. Küfrün insanda derinliği ve daha bir derinleşmesi çetin ortamlarda olurdu. Çetin ortamlar imanı çelikleştirirdi, küfrü de çelikleştirirdi. Böylece iman edenlerle küfre revan olanlar birbirlerinden tamamen ayırt edilirlerdi. İman eden derin bir birinçle iman etmiş olurdu. Küfreden de belli bir birinçle o yolun yolcusu olurdu. Şahadet yolunun yolcusu Bedeninde nice yaralara tahammül ediyordu Yaraların ızdıraplarını sineye çekiyor Sabrediyor O berrak yolun yolcusu olarak yoluna devam ediyordu Sonra şahadet şerbetini içiyor Fani alemden baki aleme yürüyordu Şikayet yoktu Eğilme yoktu Değerlerinden taviz verme yoktu Özüyle sözüyle hayatıyla bir bütünlük içindeydi Aynı yolu izleyenler de Aynı hali ortaya koyanlar da Şehitlerin vasıl olduğu Güzelliklere ulaşacaklardı Alimran suresinin 146, 147 ve 148. ayetlerinde Nice peygamberler vardır ki Kendileriyle beraber Birçok Allah dostu çarpıştı da Bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden Yılmadılar Zaafa düşmediler Boyun eğmediler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 Allah güzel davrananları sever buyuruluyor Onlar savaşın en çetin anlarında yılgınlık göstermediler Zaafa düşmediler, boyun eğmediler Direnç gösterdiler, sabır gösterdiler Ama bazı müminler savaşın o amansız zamanında Yılgınlığa düştüler, zaafa uğradılar Gereken direnci ve sabrı ortaya koyamadılar Müminlerin derini dünyasında Rabbi Rahim'e derin bir teslimiyet vardır, bağlanma vardır. rahman Rahim'e karşı bir kusur işlemekten derin utançlara girerlerdi. Gönül dünyalarında derin bir mahcubiyet yaşarlardı. Hep istiğfar hal içindedirler. Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda Ayaklarımızı sabit kıl. Kafir topluma karşı bize yardımını lütfeyle. Onların kalplerinde Rablerine ilişkin huşu duyguları vardır. Derin bir muhabbet, derin bir korku var. Uhud savaşının o kırılma noktası, ayeti i Kerimelerde, Âlimren Suresinin 152-153 ayetlerinde, Peygamber,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 Buna rağmen sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır buyruluyor. rahman Rahim mümin kullarına merhametiyle muamele ediyordu. Aine'in tepesindeki okçuların yerlerini terk etmesi, İslam ordusunu büyük acılara düşürmüştü. Büyük kayıplar vermesine neden olmuştu. Şehitlerin öncüsü Hazreti Hamza Efendimiz ve yetmiş sahabe şehit düşmüştü. Bu müminler için büyük bir güç kaybıydı. Bu onulmaz bir kayıptı. Sonra Peygamber Efendimizin dişi kırılıyor, yüzlerine zırhının uçları batıyor, omuzundan darbe alıyor, yaralanıyordu. Aynı intibesindeki müminlerin zaafı, İslam ordusunu yenilginin ta eşiğine getiriyordu.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 Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü allah Teala kendisine dayanıp güvenenleri sever buyuruyor rabb Rahim mümin kullarına son derece şefkatliydi. Uhud'un o ateşin anlarında Hazreti Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh tanık olduğu bir olayı anlatıyordu. Uhud savaşında diyordu Resulullah'ın sağında ve solunda savaşan iki adam gördüm. Üzerlerinde beyaz elbise vardı. Çok şiddetli bir şekilde savaşıyorlardı. Onları ne önce görmüştüm ne de sonra gördüm. Onlar Cebrail ve Mikail idi diyordu. Âlimren suresinin 124. ayetinde O zaman sen müminlere şöyle diyordun. İndirilen 3000 bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi sizin için yeterli değil midir Buyruluyor. Müminin niyeti amelinden değerliydi. Duyuşları, düşünüşleri derin bir tefekkürü içermesi gerekiyordu. Bu tefekkür, Rabbi Rahim'e karşı kusurlarından dolayı iştenlikle istiğfarları peşinden getiriyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam